ekonomi ekoloji hazırlayıpmanlar Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydın. Ee, bu hafta e, yine e, biraz sonra bir konuğum olacak. E, malum e, bu e, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu e, birinci dairesi tarafından ee, pek çok hakim ve e, savcıların e, ataması yapıldı aslında bunların bir kısmının e, sürgün ve e, hatta bir kısmının tenzili rütbe e, gibi e, manalar e, taşıdığı ile ilgili e, medyada da e, bir takım haberler yer aldı 3.228 e, hakim ve e, savcının e, ataması ee, tabii bunların içinde e, biz e, ilginç olan ve daha çok bizi ilgilendiren tarafı bu e, yer değişikliği yapılan hakim ve savcılar arasında e, çevre davalarında özellikle e, çevreden yana kararlar e, vermiş olan e, hakim ve savcıların e, bulunması e, ve işte e, yani esas itibariyle önemli e, kritik e, davaları Davalara bakan e, hakim ve savcılardan e, daha çok bu şeyleri kapsıyor. E, çevre davalarına bakan hakim ve savcıları kapsıyor. Şimdi bununla ilgili e, birkaç gün önce e, Evrensel e, Gazetesi'nde bir haber yayınlandı. E, o haberi yapan e, muhabir arkadaşımız Özer Akdemir. E, bugün e, bizim konuğumuz. Kendisi şu anda hatta sanıyorum. Özer günaydın. Ee, hoş geldin yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet yani ben tabii çok kısaca söylemeye çalıştım ama e, tabii sen daha iyi bildiğin için istersen e, yani kısa bir özet e, geçerek başlayalım. Yani hem bu çevre davalarını e, takip eden hakim ve savcıların ataması e, yer değişiklikleri e, ne anlama geliyor? E, bununla başlayalım istersen. Evet senin de özetlediğin gibi. Yani bu 3228 hakim ve savcudu ben Esat itibariyle işte daha çok ekoloji, çevre konularında haberler yaptığım için hı hı. bu kritik davalardaki yer değişimler oldu mu olmadı mı onların araştırmasına girdim ve ilginç sonuçlara da ulaştım. O davalara bakan hukukçu arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda ve gerçekten de çok kritik davalarda ki bunlar benim bir günlük ya da birkaç saatlik araştırmam içerisinde ulaşabildiğim bilgilerde Bunları daha detaylandırmak, daha araştırmayı derinleştirsek mutlaka daha farklı şeyler çıkacaktır ama. Evet. O kısa zaman dilimi içerisinde birkaç saat içerisinde yaptım haberi de. Biz de İdare Mahkemesi mesela, Cerah Tepe davasına bakan. Cerat işte aylardır gündemde ülkenin e, en önemli gündem maddelerinden, ekoloji mücadelesinin hmm. en önemli gündem maddelerinden birisi olmuş durumda. Akkin'de yapmak isteyen altın madenle ilgili o bölge halkının tepkisi var ve bununla ilgili açılan davalar süreci de devam ediyor. Evet. Aslında Bizde idare mahkemesi bununla ilgili daha önce bir karar vermişti ve e, oradaki bilirkişi raporlarına göre veriyor tabii mahkeme heyeti kendi e, şeyinden bir karar vermiyor hmm. herhangi bir uzmanlık alanı olmadığı için önce bilirkişi atıyor ve bilirkişi raporuna göre karar veriyor bilirkişi raporuna göre de bize idare mahkemesi sen de biliyorsun çok e, şey bir kararla e, net bir kararla yani bu bölgede altın maden olmaz altın maden olursa altın olmaz gibi evet. net bir karar vermişti o süreçten sonra tabii siyasetlerin e, art ya da başka yerlerde altın madencisiyle ilgili ya da enerji yatırımlarıyla ilgili tavrı ortada şirketlerden yana tamamen sermayeden yana bir pozisyonu var e, altın madenini e, ne koşulda olursa olsun işletmek için hem hukuki anlamda bir takım düzenlemeler yapıldı hem işte e, yasalar yönetmeliklerde bir takım değişiklikler yapıldı bu arada da e, bize idare mahkemesinde de değişiklikler olduğunu görüyoruz yani o, o ya artın ya maden kararını veren e, mahkeme heyetinde 2015'ten itibaren değişiklikler başladı e, bununla ilgili ben avukat Yakuk, okumuşoğlu ile görüştüm Hı -hı. E, kendisinin bana verdiği bilgiye göre 2015'te Ocak e, ayında evet. iki tane hakim gidiyor bu kararı veren Hı -hı. E, yine 2015'in Haziran'ında iki hakim gidiyor e, bir tane hakim kalmıştı Hı -hı. o heyetten o da işte bu geçtiğimiz günlerde e, verilen kararla e, gidiyor. Evet. Hepsinde e, ne itmezse, vergi dairelerine atıyorlar. Hmm. E, ve Yakup Okumuşoğlu'nun altını çizdiği önemli bir nokta var. Yani e, burada ha hakimlerin değişmesi, bu kötü, öbür hakim kötü anlamında e, bir yargıda bulunmak için yeterli bir şey değil tabii ki. Ama evet. şimdi... Oradaki durum ortadayken, bilirkişi raporları ortadayken, Akden Halkı'nın tepkisi ortadayken, kanunlar ortadayken, yeni bir heyet atandığında eskisinin tam tersi bir karar verebiliyor mu? Ya da işte oradaki mahkeme süreci tamamlanmış olmasına rağmen, Yeni bir süreç başlatabiliyor Yeni bir bilirkişi yoluna girebiliyordum. İşte bunlar olduğu için diyor Yakup Bey, biz hani bu değişiklikleri çok da normal olarak karşılamadık diyor. Evet. Ve zaten hani din birkaç gün önce açıklandı, oradaki süreç biraz yargıya endek istemişti işte yazınki olaylardan sonra. Hı hı. Yaşanan olaylardan sonra biraz yargı süreci, biraz bilir kişi nasıl çıkacak ve ondan sonra da mahkemenin vereceği karara endekslenmişti. İşte iki gün önce bilir kişi raporu açıklandı ve bir önceki bilir kişi raporunun tam aksine boş işte, yerine getirilirse kimin söyleniş riski olacak, kendi hı hı hı. içerisinde Onunla ilgili artık yeşil altın denili sanırım bugün de açıklanacak. Evet. Böyle bir şey çıktı, rapor ortaya çıktı. Şimdi evet. bu rapora dayanarak yeni oluşturulan, yeni dizayn edilen diyeyim artık bu mahkeme hı hı. E, heyeti e, nasıl karar verecek aslında e, yani çok da şey bilmiyorum yani evet. görmek için çok da, evet aslında şimdi tabii bu yeni bilir kişi Cerrah Tepe ile ilgili çıkan bu facia bilir kişi raporundan sonra ve tabii bu e, hakim atamalarından sonra da e, iş e, aslında gittikçe e, kritikleşecek e, Cerrah Tepe açısından evet. e, öyle evet. gözüküyor. Ee, onun dışında başka bir takım yine böyle e, ne diyelim Türkiye gündeminde e, fazlaca yer bulmuş e, başka bir takım e, çevre davalarıyla ilgili de e, sanıyorum değil mi e, yani, var şey. e, bu yani hep e, yani çevrenin lehine hep o projelerin aleyhine e, karar verdikleri için e, yerleri değiştirilmiş başka bir takım herhalde değil mi hukuk insanları var, da var. var evet. Evet e, özellikle aslında aylardır ülkenin e, gündemine bir şekilde girmiş olan özellikle 17-25 Aralık operasyonlarından sonra ortaya çıkan bu tapelerin hmm. e, de e, etkisiyle e, gündeme oturan Urla'daki Urla Zeytineli'ndeki e, Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen villalarla ilgili e, açılan davalarda ki üç farklı benim bildiğim dava açılmıştı çeşitli kurumlar ve kişiler tarafından evet. e, bu e, davalarda e, karar veren ve alanın aslında doğal sit alanıdır birinci derece doğal fit alanına villalar yapıyor, kaçak villalar bunlar e, ve bu villalara hukuki zemin hazırlamak yasal zemin hazırlamak için. Ee, yine işte Kültür ve Tabiatlarlık Kurulu, Bölge Kurulu, İzmir Birinci Bölge Kurulu'nun e, bu e, sit derecesinin üçüncü dereceye düşürmesiyle ilgili bir kararı var. Buna karşı açılan davada da e, yani bu e, derecenin üçüncü e, derece olamayacağı, birinci derece olması gerektiği ve o villalarında kaçak olduğuna hükmeden e, Mahkeme heyetinin başkanı Osman Ernomcu'nun, ee, aslında kendisi daha önce bir yıl önceden başlıyor Tenizli şöyle bir geçmişine baktığında hmm. e, ne dariptir e, 2015 Haziran'ındaki kararnamede bölge idare mahkemesi başkanı iken idare mahkemesi başkanlığına Tenizli Rütbe ile hmm. e, düşüyor düştüğü idare mahkemesinin ikinci idare mahkemesi başkanlığı yaparken de Urla villalarına bakıyor bu heyet ve orada da e, bu villaların e, kaçak olduğuna dair birinci deride, alanın birinci derece sit olduğuna dair karar veriyor e, ve bu kararından sonra da e, aslında e, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından e, çok da ilginç bir şekilde e, mahkeme heyeti başkanı reddi hakim ...yapılıyor, reddi hakim talebinde bulunuyor... Hmm. ...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı... Evet. kendi hakkında... E, ...işin iniş bir yönü de... E, ...Osman Permuncu'nun... E, ...bu konuda yani... E, ...reddi hakim talebi konusunda onlarca... E, ...akademik makalesi bulunan... ...çeşitli yargı e, dergilerinde... E, ...yayınlarında... ...makaleleri bulunan bir kişi... ...bu konuyu çok iyi bilen bir kişi... Hmm. ...ve... E, a, Adeta yani köprüyor bu reddi hakim talebine ve ona karşı bir zehir gönderek bir e, e, savunma gönderiyor, açıklama gönderiyor. Şeye, bölge e, idare Mahkemesi'ne, bu reddi hakim bakacak olan mahkemeye. Evet. Orada da bakanlığı açık açık yani e, villa sahiplerinin yerine geçmekte. Suçluyor, Hı -hı. E, böyle bir e, şey olamaz diyor ve vele diyor mesela hani benim daha önce verdiğim kararlar reddi hakim talebi ortaklamaz. Bu benim vicdanıma göre verdiğim bir karardır. En fazla temiz sebebidir diyor. Hı hı hı. Oysa diyor, bu siz burada diyor, reddi hakim talebinde bulunuyorsunuz diyor. E, ve işte idari yargıdan hakimin çekilmesi gerek bulunan da birçok makalesi bulunan e, bu e, hakimde e, bu son şeyle. İstanbul'a düz idare mahkemesi üyesi olarak atanıyor. Yani bir yıl içerisinde Bölge idare Mahkemesi başkanlığından e, idare mahkemesi düz üyeliğine kadar düşürüldü. düşürülüyor. Düşürülüyor. E, verdiği kararlara baktığımızda işte villaların üçlü derece ol, olamayacağı bir indir. İlk gerektiği yönünde bir karar. Dermiş bu noktada başka, başka hakimler de var. ilginç Hı -hı. bir şekilde. Yine bu e, davanın bir e, Bilir kişi keşfinde o keşif heyetinde bulunan naip e, üye e, bir hakim ve e, son kararname ile tenzülobitte olarak yorumlanan bir şekilde hmm. Gaziantep'e gönderiliyor. E, ne gariptir ki yine bu dosyada e, yürütmeyi durduğuma kararı vermişti. Mahkeme e, bu üçüncü e, derece e, e, Alanın hüküm derecesi olarak düşünülmesinin kararına karşı yürütmeyi durdurma kararı vermişti. O yürütmeyi durdurma kararı adli tatilde nöbetçi e, idare mahkemesi tarafından kaldırıldı. <gülüyor> i̇şte bu nöbetçi idare mahkemesindeki e, hakim e, mahkeme başkanı bu kararı kaldıran e, o da rütbesi yükseltilerek bakmana vergi e, <gülüyor> dairesi vergi mahkemesi başkanına atandı. Ve yine bu, kara, bu e, davada e, bu birinci derece sit e, e, kararına itiraz eden ve bir anlamda hani orada yapılan villaları olunmayan e, bir şekilde e, verilen karara muhalefet şerhi düşen, muhalefet eden evet. başka bir hakime hanım da yine Batman'a Bölge e, İdare Mahkemesi Başkanı olarak atandı. Evet. Bütün bu mansaraya baktığımızda aslında çok açık hı hı. E, bu villalar yıkılsın, bu villalar fit alanında kanunsuz diyenler bir şekilde düşürülmüş, sürgün edilmiş, uğramış. Evet. Buna karşı muhalefet edenler, yürütmeyi durduranlar oy kullanmalar da terfi ettir. Evet tamam Evet Peki e, yani bundan sonra e, çevre davalarının e, ve çevre mücadelelerinin gidişatını bu atamalar e, nasıl etkiler yani şimdi mesela yine en son bu cerrah tepe örneğinden gidecek olursak yeni bilir kişi raporu e, yine yani işte oradaki bir takım endemik türleri oradan alırsınız başka tarafa taşırsınız falan gibi böyle e, yani e, akılla izanla açıklanamayacak bir takım ifadelerin yer aldı bir bilir kişi raporu çıktı. Şimdi buna tekrar itiraz edilecek ama yani bütün bu atamalar neticesinde herhalde çevre mücadeleleri bundan sonra zor bir sürece giriyor değil mi? E tabii ki, çevre mücadeleleri zaten e, hep yani yıllardır zor bir süreçte evet. yaşıyor ama çevre mücadelelerinin geçmişine bugüne kadar gelen evraklarına baktığımızda Hukuki anlamda işte ekolojiyi koruyan, doğayı koruyan kararların olduğu mücadelelerin arkasında çok geniş bir halk desteği, o mücadele desteği olduğunu görüyoruz. Bu anlamda da baktığımızda aslında ekoloji mücadelesi dediğimizde, çevre mücadelesi dediğimiz olduğu hukuki argümanlara dayanmaktan öte ki ülkemizdeki hukuki süreçte biraz önce hı hı. anlattığımız gibi maalesef hiçbir şekilde işleniyor. E, hukuka dayanmaktan öte e, meşru e, savunmaya e, biraz dayanıyor. İnsanların yaşam alanlarını koruma mücadelesine dayanıyor. Ne yazık ki evet. aslında hukuk koruması lazım. insanların yaşam alanlarını anayasal bir haktır Hı -hı. bu. E, oysa bu hukuk işlemediği için işte de olduğu gibi, Akgın'de olduğu gibi, uzun yıllar Bergama'da olduğu gibi, Yuvarlakçay'da olduğu gibi insanlar kendi yaşam alanlarını korumak için sokaklara getirmek zorunda kalıyor. Bunu yaparken de işte devletin kolluk müşteriyle karşı karşıya geliyor. Aslında bu yorum benim gazeteci olarak kendi yorumda değil, ekoloji davalarına bakan hukukçuların yorumu. Evet. Yani bu e, ekoloji davalarını e, hukuken, e, hukuk değil, işte halk kazanması diye e, gerçekten de Artvin'deki bu çıkan e, bilirkişi faciasından sonra mahkemenin alacağı karar ne olursa olsun şu slogan e, çok önemli. Akden'in bilirkişisi Artvin halkıdır. E, orada yaşayan, nerece yıldır yaşayan insanlar o bölgedeki durumu en iyi bilirler ve hı hı. E, herhangi bir şey yapılmak istemeyse o bölgedeki insanların da alınmak zorundadır. Evet. Zorla bir şey yapılamaz. O yüzden... Ee, art tüm olsun Başka işte e, ülkemizdeki ülke mücadelelerini mi olsun Bu anlamda hukukça çok fazla bir şey beklemiyorlar maalesef ee, Ekoloji e, davalarına bakan hukukçular böyle söylüyor ee, Daha çok halkın mücadelesi, kitle mücadelesi belirli, belirleyici olacak ülkemizdeki evet. diğer aslında demokrasi mücadelesi, sınıf e, emek mücadelesi Genelde bu eksende gidiyor hukuktan çok bir şey yok bunların işte emekçiye, işte demokrasi isteyenlere, evet. akademik özgürlük isteyenlere. Maalesef işte kendi şeyine kendi hak verilmez alınır gibi bir olguyla karşı karşıyayız yine. Evet şimdi bir ara verelim aradan sonra belki biraz sen de İzmir'de yaşadığın ve o bölgenin daha çok sorunlarına eğildiğin için belki biraz İzmir evet. ve yöresindeki çevre mücadelelerinden bahsederiz. Ee, şimdi e, bir şarkı arası verelim. Şimdi kızlar beş yüz ne? Beş yüz taşlar in dereye, dereye, toplayalım taşlar senin yarla benim yer, arkadaşları Dinle o yer, mı var güzel yarı mı 94. Nokta. 9, Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda e, çevre davalarında çevreden yana e, olumlu kararlar veren e, hakim ve savcıların sürgün edilmesi meselesini Evrensel Gazetesi'nden Özer Akdemir ile konuştuk ilk yarıda. Şimdi biraz da belki aslında İzmir ve yöresinde işte benim hemen aklıma gelen Aliada, Ağa'da, Gazi Emir'de çok ciddi devam eden çevre mücadeleleri var. İzmir ve yöresinde neler oluyor bu arada belki biraz kısaca da ondan bahsedebiliriz. Evet, İzmir ve yöresinde ekoloji anlamında, ekoloji müjadeleci anlamda yıllardır sorunlar devam ediyor. Ee, e, ama ben de İzmir'in en önemli şu an için çevresel, e, ekolojik e, sorunu e, Efem Çukur Altın Madeni. Evet Efendim, altın madeni kentin çok yakınında 20 km uzağında kente 700 metre yükseklikte bir yerde ve dört buçuk yıldır bu bölgede altın madenciliği üretimi devam ediyor. Hı. Aslında bulunduğu bölge e, kentin içme suyu haznesi Tahtalı Barajı ki kentin içme suyunun işte bir mi ona e, çok yakın bir konumda yapımı planlanan Gönye Regtip's bu maden nedeniyle yaptırılmayan siyasi e, tarafından Çallı Barajının da Koruma hazresinde bulunan bir yer. Şimdi bu madende daha önce zaten maden kurulmadan önce bilim insanları burada yapılacak herhangi bir faaliyetin altın madenleriyle başka bir madencilik. Bölgenin kayaç yapısından kaynaklı olarak ağır metal kirliliği yaratacak ve bu ağır metal kirliliğinde kentin işme sularına, yer altı yer işçilerine karışacağı uyarısında bulunmuştu. Evet. Ne yazık ki bütün bu uyarılarına rağmen ve Yerel Yönetim'de aslında bunun farkındaydı. Büyükşehir şey, Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun çok önemli bir sözü vardır. Bu madem burada olursa biz bizimle taşımak zorunda kalırız. Bu ilman hmm. açısından yaşamsal önünde demişti. O dönem daha maden faaliyete geçmeden. Hmm. Bütün bu e, konuşmalara, bütün bu uyarlara ama madem işliyor, işletiliyor ve 4,5 gündür yaklaştı. Ve o bölgedeki... E, suların ağır metal yönünden kirlendiğine dair bilirkişi raporlarıyla bu kanıtlarını mahkemeye sunuldu. Hı hı. Mahkemede bunun üzerine oradaki e, verilen izni yürütmesine durdurdu. Ama şimdi dedik ya reklamlardan e, önce konuşurken ülkemizdeki hukuk artık öyle bir, bir, bir hale gelmiş ki hı hı. bu bilirkişi raporu da yani bu sular kirleniyor diyen bilirkişi raporu da yapılan e, şirketin yaptığı e, itiraz sonucu ee, bunun yana Çevre Şehircilik Bakanlığı da şirketle yan yana e, bu davalara müdahil e, oluyor. Onu da belirtmek lazım. Çevreyi koruması gereken bakanlık şirketin yanında müdahil oluyor. Yapılan itiraz sonucu e, mahkemeden şöyle bir karar çıktı. Bu bilirkişi raporunu oluşturan heyet İzmir üniversitelerinden olduğu için bu sayılmaz. İzmir'in dışından üniversitelerden hocalar gelsin yeni bir bilirkişi oluşturulsun yeni bir Rapor hazırlansın yani e, sen de takip ediyorsun evet. Bilir kişi süreçleri chat süreçleri o kadar e, kötü bir şekilde gidiyor ki Maalesef. Yani Trabzon'dan e, ya da Van'dan ya da İstanbul'dan gelip İzmir'in e, içme suyu hazdasının 2 saat gelip rapor hazırlayacak bir bilirkişi heyetinin bilirkişi bir bilim insanının hazırlayacağı rapor e, ne kadar sağlıklı olabilir ki ama yıllardır bu e, şehirde bu kentte tek üniversitesi dokuz Eylül bir sürü üniversite var. O da görev yapan hmm. bölgeyi tanıyan insanlar hazırladığı raporlar e, çok daha sağlıklı olması gerekirken maalesef e, tam aksiyonda kararlar çıkıyor. Evet. Hem e, e, kurumsal olarak e, tabii o bölgede köyler e, hem bu acele kamulaştırma kararları nedeniyle. Hem çiftetin ve işte hükümetin baskıları nedeniyle arazilerini satmak zorunda kaldı. Satmayan bir tek köylü vardı. O da Keçi Çobanı'nı yapan Ahmet Karaçam. Ahmet Karaçam'a geçtiğimiz günlerde yine İzmirli bir avukat. Üç yıl önce kaybettik. Ekoloji Mücazı'nın önemli isimlerinden birisiydi. E, Noyan üçkan e, çevre ve ekoloji onurdülü verildi bir de, evet. olarak Ahmet Karaçama bu keçi olan Ahmet Karaçama verildi Ahmet keçilerini bırakamadığı için hı hı. E, gidemedi e, Ankara'ya e, ve o, o Ahmet'in avukatı Argalican ve aldı ödülü ve dün e, geçipler ahmet'e Ahmet, e, Ahmet Karaçama o seççilerini dağda ödülü yardımı. Evet çok Efendisi güzel. Ilgili evet. Evet. Ee, evet, ama biz... ala paradı hı hı. derde miktarası güzel mi e, vaktimiz yani. e, Bu haftalık e, vaktimizin sonuna geldik. Ama ha. tabii biz bu konuları konuşmaya her hafta devam ediyoruz. Ali Ağa ve Bergama özelinde e, gelecek evet. programlarımızda yine seni konut Konuk etmek isteriz. E, Tabi esas itibariyle bizim bu Ahmet Karaçamlardan e, daha çok olmasına ihtiyacımız var. E, daha fazla bu çevre mücadelelerinin içinde e, yerelde kendi mücadelesini sürdüren e, çok daha böyle cesur e, insana e, ihtiyacımız var. E, bu hafta e, ekonomi ekolojinin konuğu Evrensel Gazetesi'nden Özer Akdemir'di. Özer'e verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Sağ ol. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi, Ekoloji.